وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولُنَّا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Mü'min kardeşlerim Rabbimiz Babamız Adem aleyhisselamı dünyaya gönderirken iblisle beraber gönderdi. Onlar dünyaya geldiğinde gündüz var, gece var gördüler. Soğuk var, sıcak var gördüler. İyilik var, kötülük var gördüler. Gök var, yer var gördüler. Katı var, yumuşak var gördüler. Hak var, batıl var gördüler. Dolayısıyla yeryüzü bu zıt kutupların bulunduğu kesiştiği yerin adıdır. Mü'min insan ise Allah ile şeytanın farklı olduğunu Allah'a kulluk ile şeytana kulluğun aynı şeyler olmadığını bilen ve bunları birbirine karıştırmayan insandır. Sıcakla soğuk bir arada olmaz, ılık olur bir arada. İyi ile kötü bir arada olmaz İyi ile kötünün karıştığı melez bir hal olur Allah ise iyilerin iyi kötülerin kötü olarak kalmasını istiyor İslam haktır onun dışında her şey batıldır hak ile batılın birbirine karıştırılmamasını istiyor Allah Kur'an'ımızın Bakara suresinin 42. ayetinde Rabbimizin bu emri gayet açıktır. Ağuza bilsin Allah'ı, min Rahim. Ve la tabisul Hak bil Batıl. Ve tektüm Hakka Hak ve an tum tağlam. Sıdak Allahu al Batıl ile karıştırmayın. Bile bile Hak gizlemeyin Allah buyuruyor Tekrar Hakkı batıl ile karıştırmayın Bile bile Hakkı Gizlemeyin Ortası olmaz bunların Ya yukarısı olur ya aşağısı olur ortada bir yer yok Ya denizdir ya karadır İkisini karıştırırsak bataklıktır Yarı su, yarı kuru oldu mu bataklık onun adı ya siyah ya beyaz, arada melez renk olur. Hakkı batıl ile karıştırmamak, zekat vermek gibi bir emirdir, Allah'ın emridir. Bu konuda gevşeklik hakkı yoktur Müslümanın. Ama ne yazık ki, bu asırda başımıza gelen en büyük felaketlerden birisi, hakkın batıl ile bir arada inmiş gibi gösterilmesidir. Hadi diyelim, Müslüman insanlar kendilerini batıl insanlarla, kafirlerle bir arada düğün yaptı, cenaze yaptı, eğlendi, şirket kurdu bir arada yaşadılar diyelim. Bu da yanlış tabi. Ama İslam, şeriat, Kur'an asla batılla bir araya gelmez. Yani Kur'an-ı Kerim'in yazıları içerisine Tevrat'tan parçalar sıkıştırsak, onlar orada sırıtır duramazlar orada Müslümanların İslamiyet'e yama yapmaya çalışmaları ya da İslamiyet'ten bir yerlere nakil yapmaları kendi hileleridir, kendi kazdıkları çukurdur ve bu çukurda onlar boğulurlar İslamiyet berraklığıyla kalır İslam ihlas ile Allah'a kulluk yapma dinidir bulanıklık ve bataklık dini değildir alimlerin, Allah'a davetle yükümlü olanların dini anlatmak ve korumak için maaş alanların böyle şeylere sessiz kalmaları büyük bir felakettir yani bu bir e, abartı değil, bu bir felakettir neden? çünkü bugün çok basit bundan ne çıkar dediğimiz şey yarın bir toplumun karakteri haline geliyor Din Allah'ın olunca hiç kimsenin bir kelime, bir harf o dinden koparma hakkı yoktur. Kur'an'ın bir kelimesi tamamı kadar değerlidir. Tamamı bir kelimesi içindir zaten Kur'an'ımızın. Bu konuda insanlar şehvetlerine, para şehveti, cinsellik şehveti, siyasette hırs şehveti, zenginlik şehveti neyse şehvetlerine ve şüphelerine kurban olmaktadırlar Şehvetlerimiz yani utanma şehveti mesela diyecekler ki ya bu kıyafetle mi bu asırda dolaşıyorsun al bir kravat al bir kasket başına daha güzel olursun diyecekler benim de içimde böyle bir acabalar olunca bunların birleştiği noktada hak ile batıl birbirine karışıyor Allah ile şeytanı aynı kavram gibi kullanmanın resmi çeşididir bu Dine getirilmiş peygamberin ve ashab-ı kiramın yapmadığı yorumlar alimlerin bilhassa hakkı gizlemeleri Allah'ın kadınlar konusunda, miras konusunda, siyaset konusunda, dünya konusunda, cihat konusundaki ayetlerini gizlemeye çalışmaları anlamını değiştirerek başka yerlerde ayetleri, hadisleri kullanmaları kesinlikle hakkı batıl ile karıştırmaktır. Hilafetin yerine başka sistemlerin getirilmesi, insanların sanki Allah dünyayı nasıl yöneteceğimizi bize serbest bırakmış gibi zanneden mantık hissetmeleri, kaderi gerekçe gösterip tembelleşmeleri, emri bil maruf yani münkerden uzak kalmaları, Allah yolunda cihadın batılılar üzmesi, üzülmesin, kızmasın diye iman edilmesi vela ve bara yani biz müminler ve o kafirler anlayışının zayıflayıp onlara kafirlere yağcılık hissedilmesi hayır yapacağız numarasıyla çocuk çocuğumuz onurlu olsun numarasıyla helal haram karıştırıp dünya rızkına gömülülmesi İslamiyet kolaylık dinidir diye bir sloganın altına gizlenmesi zaruret var beyefendinin zarureti var ne demek zaruret, keyfi zaruretler icat edilmesi insanların şöhret budalası olmaları başkalarının hatasını düzeltme numarası ile yeni hatalar icat etmek bunlar tamamı batılın hakka sızdırılması hakkın batıl adına tavizler vermesi gibi bir sonuç doğurmaktadır kıyamet günü bir müslüman Kabe'ye karşı saygısızlık yaptığında belki tövbesi yakın bir hata işlemiş olur da kurtulur da dinden taviz verip batılı İslam gibi hak gibi gösterip haktan da yontup yontup başka başka sistemler icat etmenin tövbesi yapılmayabilir. Biri ağacın dalından koparmaktır Öbürücü ağacın köküyle oynamaktır çünkü. Allah muhafaza buyursun bunun için mümin kardeşlerim benim Allah sizlerden razı olsun beni de affı mağfiret buyursun Kur'an'ını yaşamak hakiki samimi Müslüman olmak ve böyle ölmek müminler olarak ölmek hepimize kolay kılsın gayret edeceğiz gayrettimiz bir defa Kur'an'dan sünnetten i̇mam Azamların ekollerinden din öğreneceğiz bu fitnelere saldırılara karşı sabredip sebat edeceğiz dünyanın son insanı son mümini son muvahhili taviz vermeyen son insanı olmaya hazır olacağız Ey Allah'ım 7 milyar gitti ben kaldım buradayım diyen İbrahim olmaya hazır olacağız sık sık kendimizi muhasebe edelim yaptığımız iş doğru mu? istişareler yapalım alim insanların kıymetini bilelim dünyanın kurulduğu günden beri bu hakkın batıl ile karıştırılması için şeytanın projeler ürettiğini biz kendimizi bu projelerin içinde bulduğumuzu asla unutmayalım biz yeniyiz bu dünyada ama şeytan yeni değil bize şirin gösterdiği şeyler etrafı çiçekle çevrilmiş cehennem olabilir. Maazallah. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Ümmetin, imanın ve Kur'an'ın son kalesi yüreklerle yaşamak hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. <gülüyor> Knee, knee.